huzur güzel de şeytanlar acı bismillahir rahmanir rahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Rasulullah. Amma ba'd. Dördüncü maddeyi yemiştik, değil mi? Madde dört. bekilersiniz dersimizde yazar bize zaferin gerçekleşmesi için beş esas olduğunu ve bu beş esasın sırasıyla zafer Allah'ın elindedir. Allahu Teala dünyada mümin kullarına karşı düşmana karşı yardım etme sözü vermiştir. Allahu Teala'nın bu zafer ve yardım sözü kamil iman sahipleri içindir. Her mümin ise bu yardımdan yardımdan nasibi imanı oranındadır diye bu üç tane meseleyi anlatmıştı yazar bize. Biz de biraz vahdet meselesini anlatmıştık. Bugün zaferin gerçekleşebilmesi için gerekli olan şartların dördüncüsüne inşallah devam edeceğiz. Buyurakın oku. Allah Teala'nın mümin'e vaat ettiği rüyanın gerçekleşmemesi şartlarının yerine gelmemesi sebebiyledir. Bu da kulun imani ve maddi hazırlığı yeterince yerine getirmemesinin sonucudur. Bu yardım sözünün gerçekleşmemesinin anlamı, kâfirlerin Müslümanlara galip gelmesi, devletin, küfrün ve kâfirlerin elinde olmasıdır. Bütün bunlar ise imandaki eksiklik, masiyet ve günahlar sebebiyle olmaktadır. Allah-u Teala şöyle buyurur, başına gelen kötülük ise nefsindendir. Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle içirdikleriniz sebebiyledir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder. Bu da bir kayın kendilerinde bulunanı değiştirinceye kadar Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden dolayıdır. İbn-i Kesir Rahimullah şöyle der. allah Teala bu ayette mükemmel adaletini ve kişiye verdiği nimeti onun işlediği günahları olmadan değiştirmeyeceği konusundaki hükmü belirtir. allah Teala şöyle buyurur. Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şekilde haksızlık yapmaz ama insanlar kendi kendilerine haksızlık yaparlar. Allah Teala'nın bu sosyal yasası insanların en seçkini de olsa kimseyi kayırmaz. Bunun en açık örneklerinden biri Uhud günü sahabenin adıyallahu başına gelen yaralanma ve öldürülme olayıdır. Çünkü bazı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve emrine muhalefet etmişlerdi. Bundan şu sonuç çıkmaktadır. Toplu olarak yerine getirilen kişilerde bazılarının masiyeti herkese zarar verir. Uhud günü sahabinin r.a. başına gelenler ile ilgili olarak Allah-u Teala şöyle buyurur. Bedir'de iki katı düşmanınızın başına getirdiğimiz bir musibet Uhud'da kendi başınıza geldiği için mi buna oluyor oluyoruz? De ki o kendi füsurunuzdandır. Şüphesiz Allah'ın her şeyi verir. Tamam. Şimdi burada yazar Allah azze ve celle'nin insana yapmış olduğu yardımın gerçekleşmemesinin sebebini bazı şartların yerine gelmemesine bağlıyor. Bazı şartlardan kast nedir? İmani ve maddi ve manevi hazırlıkta eğer bazı şartlar yerine gelmemiş ise Allah Azze ve Celle'nin yardımının gecikmesi nedir? Yardımının gecikmesi de gayet normaldir. Burada yazar yalnız başka bir konuya giriş olarak değinmiş. İnsanların yapmış oldukları, kendi elleriyle kazanmış oldukları, insanların işlemiş oldukları günahlar Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla kendi aralarında perde oluşturur. İnsanların işlemiş olduğu günahlar Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla kendi aralarında perde oluşturur. Bunu örnek olarak da yazar çok güzel şu ayetler önemli, gayet önemli. Başınıza gelen kötülük ise başına gelen kötülük ise nefsindendir. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işlediklerini sebebiyledir. Bununla beraber Allah ise onu affeder. Yani demek ki bir grupta eğer günah ve mahsiyet varsa bir grupta eğer haramlar söz konusuysa o gruba Allah'ın yardımının gelmemesi onların kendi elleriyle kazandıklarından dolayıdır. Yani bunu Allah'a atfetmeleri veya biz üstümüze düşeni yaptık, Allah bize yardım etmedi demeleri gibi bir hakları yoktur. Niye? Çünkü Allah'ın yardımının tam gelebilmesi için o işlerindeki günahları atmaları lazım, aradaki perdeleri kaldırmaları lazım. Ha günahla beraber Allah yine yardım eder. Yani Allah yardım etmeyecek diye bir kaydı yok ama yardım etmediği zaman da bu günah sebebiyle yardım etmiyor demektir. Çünkü Resulullah'ın ordusunda mesela adam kendi kendini öldürüyor. Adam mesela işte ganimet çalıyor. Adam işte kadınlara mesela yanlış bir şey yapıyor. Biri gelip Resulullah'ın elinden çekiyor işte adaletli olay Muhammed diye. Buna rağmen Allah yardım ediyor bu tip savaşlardan Müslümanlara. Yani her zaman günah yardımın gelmesine engel değildir. Fakat Günah varsa yardımın gelmesi perdelidir. Eğer günah varsa Allah azze ve celle ne yapmayabilir? Yardım etmeyebilir. Hatta bu konuda hiç kimsenin torpili yoktur. Yani sahabe Uhud gününde peygamber aleyhissalatü vesselama yapmış oldukları bir katadan dolayı, bir itaatsizlikten dolayı bütün sahabeye ve Resulullah'a dahi zarar verecek yanağını kanatacak, dişini kıracak, işte miğferinin kafasına batıracak bir e, genel bir musibet sahabenin başına geliyor. Bunun sebebi de nedir? Bunun sebebi de bazı okçuların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın durun dediği yerde durmamalarıdır. Şimdi o zaman buradan genel ve küllü bir kaide çıkar. Normalde itaatsizlik veya haram veya günah Allah'ın yardımının gelmesine engeldir, musibeti beraberinde getirir. Eğer imama veya emire bir itaatsizlik söz konusuysa, mesela özellikle cihatta emire itaatsizlik söz konusuysa yardımın gelmemesi neredeyse kesindir yani. Eğer emire karşı bir itaatsizlik varsa, çünkü bakın genel savaş ortamlarına, savaşlarda genelde mesela emirlere itaat etmeyen insanlar ve emirlerine itaatsizlik gösteren insanların işleri her zaman sarpa sarar. Yani yolunda gitmesi mümkün değildir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin sosyal sünnetine, sosyal kanunlarından birine aykırıdır. Eğer zincirleme bir itaat söz konusu olmazsa, orada musibet vardır, orada ne vardır? Orada bela vardır, işler yolunda gitmez hiçbir zaman. <gülüyor> Devam et. Hadi. Düşmanın, Müslümanların başına musallet olması, günahları sebebiyle Allah-u Teala'nın onlara verdiği bir cezadır. İnsan olan düşmanlar açısından <gülüyor> durum böyle olduğu gibi Cin olan düşmanlar açısından böyledir. öyledir. allah Teala şöyle buyuruyor. Kim Rahman'ı zikretmekten gafil olursa yanından ayrılmayan bir şeytanı musallat ederiz. Kul işlediği günahlar sebebiyle şeytanın kendisine musallat olmasına yol açar ve insanlardan olan düşmanları düşmanları karşısında onu lezil eder. allah Teala şöyle buyuruyor. Umut'ta iki ordu karşılaştığı gün sizi bırakıp gidenleri sırf işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan yerlerinden kaydırmıştı. Bu prensibi şöyle de belirtemektedir. Müslümanların başarısızlığının sebepleri aslında zatî olan ilk sebeplerdir. Müslümin Sevbanlar R.A. rivayet ettiği şu hadiste bu açıkça belirtilmektedir. <gülüyor> allah Teala yeryüzünü benim için dürüp topladı. Ben de doğusunu, doğusunu da bakıksını da gördüm. Ümmetimin mülkü bana gösterilen yerlere kadar uzanacaktır. Bana iki hazine verildi. Kırmızı ve beyaz hazineler. Ben Rabbim'den ümmetimi umumi bir kıtlıkla helak etmemesini, ümmetime kendi nefislerinden başka bir düşman musallat edip çoğunu helak etmelerine meydan vermemesini talep ettim. Rabbim bu isteklerime şöyle cevap verdi: Ey Muhammed, bir hüküm verdin mi? Artık o geri alınmaz. Ben senin ümmetine onları umumi bir kıtlıkla helak, helak etmeyeceğim. Kendileri dışında çoğunu helak edecek bir düşmanla musallat etmeyeceğim. Hatta yeryüzünün her tarafında bulunanlar onlar toplansalar da, Ama kendi aralarında birbirlerini helak edecekler. Bu hadis, Müslümanlar bozuklukta cezayı hak edecek dereceye gelmedikçe allah Teala'nın dışarıdan kafir düşmanı onlara mutfaklar etmeyeceğini ve başarısızlıkların ana sebebini ise zati yani kendileri olduğunu bildirmektedir. Şimdi burada da e, yazar aslında konu görüşü olarak başka bir yerden girdi. Kim hikmet zikretmekten gafil olursa Yanından ayrılmayan bir şeytanın musallat ederiz diyor Allah. Yani demek ki Allah Azze ve Celle'nin zikrinde gafil olan bir insanın yanında sürekli bir şeytan vardır. Şimdi yazar diyor ki kul işlediği e, sebep günahlar sebebi ile şeytanı kendisine musallat olmasına yol açar ve insanlardan olan düşmanları karşısında onu rezil eder. İşte Allahu Teala iki ordu karşılaştığı günde e, bırakıp gidenlerin bırakıp gitmesini Allah'ın onları saptırmasını işledikleri bazı hatalara bağlıyor. Şimdi burada aslında yazarın şöyle de açılsa daha güzel olurdu. Yani İslam ümmetinin veya savaşan grubun Allah'la olan bağlantıları ne kadar kuvvetliyse, Allah'a ne kadar yakın, ne kadar Allah'a anan, işte Allah Azze ve Celle'le beraber vakit geçiren bir grupsa, bunlara Allah'ın yardımı daha yakındır. Yani en yakın olan insanlar bunlardır. Fakat diyelim eğer bir grubun Allah Azze ve yani günahtan ziyade, şimdi günahı zaten anlattı, buradaki mesela Allah'ın zikretmekten gafil olmaktan kasıt, bir grup ne kadar Allah'tan gafil ise, yani ne kadar işte özellikle ahlak, tezkiye, terbiye noktasında e, arasında bir soğukluk varsa Allah Azze ve Celle ile bu insanın başına ne yapmıştır Allah? Bir şeytanı musallat etmiştir. Ondan dolayı nasıl ki e, bir grubun günahları, yardımı gelmesine engel teşkil ediyorsa, aynı şekilde bir grubun Allah'la bağlantılarının zayıflığı bir grubun, işte üzüntülerinde, sevinçlerinde Allah'la beraber olmamaları veya gafil olmaları bazı şeylerden, ahlak ve terbiye noktasında daha açık bir deyimle, eksik olmaları yine o gruba Allah'ın yardımının gelmesine engeldir. Çünkü sürekli onlara şeytan musallat olmuştur. Şeytanın musallat olduğu bir gruba da zaten her türlü başka... Şimdi düşünün, bir grup Rahman'ın zikrinden gafil, ona şeytan musallat oluyor. Şeytanın musallat olduğu grup sürekli günah işliyor. Yani zincirleme bir şekilde yardımın gelmesine ne yapıyor? Zincirleme bir şekilde yardımın gelmesine engel olur. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Yani yazarın imanı hazırlık ve ileride de anlatacağı gibi, imanı hazırlığın önemi diye e, imanı hazırlık noktasında Müslümanların dikkat etmesi lazım. Özellikle fertlerin Allah'la olan bağlantılarına. Daha sonra yazar Sevban'ın rivayetini getirmiş. Peygamberimizin Allah Azze ve Celle'den bazı istekleri var. Ümmetini toplu bir şekilde helak etmemesini, ümmetine kendilerinden başka düşman musallat edip çoğunu helak etmelerine meydan vermemesini talep etmiş. Allah Azze ve Celle de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ümmeti umumi bir kıtlıkla helak etmeyeceği, kendilerini dışında çoğunu helak edecek bir düşman da musallat etmeyeceğini, yani toplu bir katliam yapacak onları helak edecek bir düşman da musallat etmeyeceğini, hatta yüzünü her tarafında bulunanlar aleyhlerinde toplansalar da ama kendi aralarında birbirlerine elak edecekler. Yani bu da nedir? Bu da e, iç sebeplerden dolayı, işte içeride bulunan bazı e, yine günahlar veyahut da hastalıklardan dolayı Allah Azze ve Celle İslam ümmetine e, vermiş olduğu e, bir beladır, bir musibettir. Tabi biz daha bunu tam görmedik yani iç, böyle büyük bir anlamda bir iç savaş e, ümmet içerisinde. Veyahut buradaki helak etmeden kasıt savaş mıdır? Allahu Alem. Yani illaki buradaki helak etmekten kasıt savaş olmayacak. Belki de bugünkü fırkaların birbirlerini yemeleri, işte insanların birbirlerine, herkesin bir diğer gruba, işte Müslüman olmama gözüyle bakması, bu da bir helaktır mesela. Belki e, budur helak. Ondan sonra belki bir çoğunluğun kendini Müslüman zannedip İslamla bir bağlantıların olmaması, belki helak olmak budur. Allah'u alem yani bir şekilde birbirimizi iç sebeplerden dolayı iç sebeplerde nedir? İşte Allah'la dediğimiz gibi bağlantıların e, kuvvetli olmaması veya günahlar yani bu umulmi olarak yapılan hatalardır. Bir de yardımın gelmesini engel olan en büyük mesele emire itaatsizlik meselesidir. Müslümanların başarısızlık ve zayıflıklarının sebebi. Kafirlerin hili ve planlarına bağlayanların yanlışlıkları ortadadır. Yahudilerin plan ve taktiklerinden korkutan, taktiklerinden korkutan ve her türlü kötülüğü ve fesadı onlara nisbet eden kim yazarlar, bu hatayı istemektedirler. <gülüyor> Halbuki her Müslümanın bilmesi gereken gerçek şudur ki, Müslümanların başına ne musibet gelirse gelsin, bu <gülüyor> musibetlerden dediğimiz derecede Müslümanların kendileri sorumludur. Çünkü allah Teala başına gelen kötülük ise nefsindendir buyurmaktadır. Üstelik Allah Subhanahu ve Teala kamiyetle imana sahip olan müminlere karşı kafirlerin hile ve oyunlarının zayıflığını şu ayette bildirmektedir. Onlar size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşa gelecek olsalar size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. Eziyet küçük zarardır. Bu ise zararın genelinden bunun istisna edilmesinden anlaşılmaktadır. Güzel sonuç ise takva sahiplerindindir. Allahu Teala şöyle buyurur. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytan, şeytanın kurduğu düzen zayıftır. <gülüyor> Bu ayet kafirlerin diler ve düzenlerinin zayıflığını gösteren açık bir nastır. Bu Allah'ın müminlerin ve müminlerin mevlası olmasından dolayıdır. Kafirlere yenince onların mevlaları yoktur. Dolayısıyla müslümanların başarısızlığı, düşmanların sebebiyle değil, önce kendileri sebebiyledir. Müslümanlar islam ve günahlarla düşmanlarına fırsat ve imkan vermişlerdir. Bu tamam. Dair, Şimdi burada yazar güzel bir noktaya değiniyor. Bu da özellikle bizim Türkiye'nin de hastalığı, Arapların da hastalığı. Bütün başarısızlık, bütün işte efendim Müslümanların böyle gayretsizliği, Müslümanların hiçbir işe yaramamasını neye bağlar genelde yani insanlar? Yahudilerin çok çalışmalarına, Yahudilerin taktiklerine işte bin yıllık planları varmış, işte bu planlardan dolayı ne yapsan da boşmuş planlarına karşı çıkan her şeyi engelliyor. Sanki öyle bir şeyden bahsediyorlar ki yani hani vamekar ul vamekarullah vallah o kayrol Onlar tuzak kurdu Allah da tuzak kurdu. Yani Allah'ın tuza Allah tuzak kuranların ne kaydastır? Yani sanki Allah'ın bu vasfı Yahudilere verilmiş böyle tuzak kuran istediği tuzağı anında infaz eden kimsenin tuzağının onun yanında hiç, tuzağın yanında hiçbir şey para etmeyen bu özellik sadece Allah Azze ve Celle'ye aittir. Yani bu da neyin sebebidir? Bu da şeytanın oyunlarından bir tanesidir. Müslümanlar öz yapamasınlar diye, kendi hatalarını görmesinler diye. yazan normalde bu insan psikolojisinde vardır. Kendi hatasını başkasının üzerine e, yıkma metodu. Veyahut da diyelim işte kendi başarısızlığını başkasının güçlülüğüne bağlama. Şimdi bu e, Müslümanların genel olarak özellikle yazılan kitaplarda, özellikle işte bunların servislerinin, işte istihbarat servislerinin çok büyütülmesiyle bu yapılıyor. Tamam bak şu doğrudur. Yani Müslümanlar olarak bizim tedbirimizi almamız şarttır. hidrakum <gülüyor> diyor Allah. Yani Müslümanlara tedbirimizi, tedbirlerini almalarını emrediyor. Fakat ayetin devamında ne diyor? ''Huzuhidrekum'' ''Fenfirû'' ''Subâten'' ''Evilfirû'' ''Cemi'a'' Yani tedbirinizi alın. Ya yaya olarak veya binekli olarak veya toplu olarak veya tek tek yani tefsirlere göre bir şekilde çıkış yapın diyor Allah Azze ve Celle. Yani tedbiri almak, insanın oturmasını gerektirmez. Allah tedbirden sonra hemen hareketten bahsediyor, hemen çıkmaktan bahsediyor. Firar, infirar ne demektir? İnsanın bulunduğu yerden çıkması demektir. Şimdi Müslümanlarda ne var? Müslümanlarda işte efendim bunların gücünün çok büyük olduğu, bizim bunlara karşı tedbir alamadığımızı ve bunun yanında ne yapmamız gerektiği, işte oturmamız gerektiği. Şimdi işte adam diyor, kıpırdasan, oynasan seni çekiyorlar, işte oynasan şöyle yapıyorlar, oynasan böyle bütün telefonlar dinleniyor. Aman dikkat edin. Birbirinizi aramayın. Aman iki kişi sokakta beraber gezmeyin. Aman birbirinize selam vermeyin ya. Yani bunlar bu kadar da değil. Bu Allah'ın vasfı. Yani herkesi her anda her yerde bir anda görebilmek bu Allah'ın vasfıdır. Allah'tan başkası da bu vasfa sahip olamaz. İki, Onlar ne kadar tuzak yaparlarsa yapsınlar. Biz üstümüze düşeni yerine getirelim. Biz Allah azze ve celle'nin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirelim. Nasıl ki Allah Resulü zayıfların en zayıfı iken onu en büyük ordulara karşı muzaffer kıldıysa biz de eğer hakkıyla üstümüze düşeni yerine getirirsek Allah Azze ve Celle bizi de zayıfların en zayıfı iken en güçlü olan istihbarat sergüllerine karşı yine Allah Azze ve Celle bizi şey yapabilir yine bizi üstün kılabilir. Yani eğer Allah Azze ve Celle peygamberini kafirlerin gözünden, gözünün önünden sildiyse kör gibi Resulü'nün gençliğini görmedilerse Bugün bizi de onların bazı teknolojik aletlerinin önünde, teknolojik aletlerinin bize almamasını Allah Azze ve Celle sağlayabilir. Ama ne şartla? Bir, e, niyetin sağlam olması lazım. İki, amelin sünnete uygun olması lazım. Üç, işte bizim gerçekten üstümüze düşen tüm sorumlulukları yerine getirmemiz lazım. Dört, Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmemiz lazım. E, beş, sabretmemiz lazım. Altı, dua silahıyla silahlanmamız lazım. Yani Allah'ım bak biz bütün üstümüze düşeni yerine getirdik. Artık işin sonucunu sana bırakıyoruz. En hayırlısını bize nasip eyle diyerekten. Duayla insan kuşanırsa ve maddi sebepleri de yerine getirmeye çalışırsa niye yardım etmesin Allah Azze ve Celle? وَكَانَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نَسْسُ diyor Allah. Bizim üzerimize müminlere yardım etmek haktır diyor Allah Azze ve Celle. Biz Resullerimize... İşte onlara tabi olanlara yardım edeceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Üzülmeyin, gevşemeyin. İnanıyorsanız üstün gelecek olanlar sizlersiniz diyor Allah Azze ve Celle. Kim Allah'a yardım ederse Allah da ona yardım edecektir. Ayaklarını sabit kılacaktır diyor Allah Azze ve Celle. Eğer Allah size yardım ederse kimdir size galip gelecek olan diyor Allah Azze ve Celle. Bu tip ayetlerde Allah'ın bir yardımı var. Allah yardım edecek. Ee, Allah yardım edeceğine dair söz vermiş Hem dünyada hem ahirette yardım edeceğine Müminleri kurtaracağına Nasıl peygamberleri kurtardıksa Aynı şekilde müminleri de kurtaracağız diyor Allah Azze ve Celle Ama bu saymış olduğumuz nedenle Şartlara bağlıdır Fakat Müslümanlar bu yapmadıkları meselelerde Biz bunları yapmıyoruz diyemeyecekler Doğal olarak işi nereye bağlıyorlar? Doğal olarak işi direkt işte Yahudinin, Hristiyanın, CIA'nin, Nostrad'ın çok iyi çalışmasına. Bak kafirler çok iyi çalışıyorlar. Bu bir gerçektir, bu doğrudur. Kendi düzenlerini koruyabilmek için korkularından dolayı, dünyaya olan düşkünlüklerinden dolayı güzel çalışıyorlar. Ama hiçbir zaman Allah'ın bütün sıfatlarını alacak şekilde güzel çalışamazlar yani. Sadece bunların yapacağı nedir? Sadece bunların, şimdi Yahudilerin de tabi bu işte, işte CIA'nin de bu işte güzel payı var. Mesela Amerikan filmleri, ondan sonra bu bir işte efendim ajanın itirafları diye piyasaya çıkan kitaplar. Şimdi adam diyor ki bak ajan itiraf etmiş. Yani hani bu kitabı mutlaka okumamız lazım. Adam senin bu kadar kafasız olduğunu bilirse her sene çıkarır bir tane. İşte bir ajanın itirafları diye. Sana yuturmak istediklerini hepsini yazar oraya. Yok işte biz bizim tek bir tane elemanımız otelin odasından devlet başkanını dinliyordu falan. Ya otel odasına nasıl o kadar cihazı soktun yani? Bir devlet başkanını telefonunu dinleyecek kadar. Yani yalan ya. İşte efendim biz şöyle yaptık, adamı şöyle izledik, böyle ettik falan. Bunların hepsi ne? İnsanları korkutmak için. Veya bakın Amerika filmlerine sürekli ajanlar başarıyla işi bitirirler. Yani sürekli ya işte efendim e nedir ismi? Ee, bir terörist yakalarlar ya işte bir yeri basarlar ama sürekli başarı şeyindir. Başarı Amerika polisinindir ve Amerika ajanındır. Aynısını buranın polisi de yapıyor. Yani sürekli işte efendim suç şebekelerini çökertmeden işte bilmem bu eskiden bizim çocukluğumuzda olan bir şeydi. Daha sonra da devam ediyor başka şekilde Eskiden de polise 20 tane kurşun değerdi ölmezdi. Hiç mermisi bitmezdi. Mesela biz çocukken var olan filmlerde hiç mermisi bitmezdi yani şeyin polisin. Şimdi bugün ortada bir vaka var. Yani adamlar dağda pat pat şey gibi öldürüyorlar. Yani sinek gibi öldürüyorlar. Hani eğer gerçekten böyle bir kuvvetiniz varsa, böyle bir çalışmanız varsa aha size düşman, film çevirmeyin yani. Gidin adam vurun. Eğer gerçekten bak adamlar bir gün 20 tane, bir gün 40 tane, bir gün 30 tane çıplak elle vuruyorlar hem de. Sen o kadar tankla, tüfekle, topla, silahla, uçakla dünya devletisin. Askerede 17. sıradasın, şeyde ekonomide 17. sıradasın, askerede en önde gelen ülkelerden birisin. Sen daha bunu yapamıyorsun. Yani anlatmak istediğim şu: bunlar işte filmler ve kitaplar aracılığıyla olmamış kahramanlık öyküleriyle sadece Müslümanları ve insanları bunlara karşı kafa kaldırmaktan men etmek için bu tür yalanlar ve düzenbazlıklar yapıyorlar. Çünkü Allah yazanın dediği gibi bunların hiçbir şey olduğunu le yedurrukum illa eden diyor Allah. Size eziyetten başka bir zarar veremezler. Eziyet nedir? Yani eziyet de çok basit bir şeydir. Wa ee, illiyuqatilukum yuallukumul adbara öyle mi diyor Allah? Eğer sizde savaşırlarsa gerisin geriye dönüp kaçarlar diyor. Yani böyle bir grup yani Yahudiler ehli Kitap böyle bir grup. Fakat öyle uliye es inne kaides şeytani Allah'ın işte şeytanın dostlarıyla savaşın. Şeytanın düzeni nedir? Şeytanın düzeni zayıftır diyor Allah Azze ve Celle. Yani bunların kurduğu düzen, bunların yaptığı plan, Allah bunların yaptığı planları veya bunların planlarını, projelerini ankebutun, örümceğin evine benzetiyor. Yani Allah'a iman, Allah iman etmeyen, Allah'a kendine dost edinmeyen, Allah'la beraber olmayan insanın kurduğu plan örümceğin yapmış olduğu eve benzer. Çok saklam zanneder. Bir iman rüzgarı eserse Allah'ın izniyle bunların planlarını, projelerini yerine bir Ama bir iman rüzgarının esmesi lazım. Yani bu kitapta bahsettiğimiz hem Allah'la bağlantıları kuvvetli, hem dünaflardan uzak, hem batini ve zahiri bütün sebepleri, kalbi ve organın bütün amellerini yerine getiren bir grup çıkarsa sahabe gibi, sahabeye Allah yardım ettiği gibi bu gruba da ne yapacaktır? Bu gruba da yardım edecektir. Ondan dolayı yani e, bu anlayışı ne yapmak lazım? Bu anlayışı şöyle yıkmamak lazım. Bak kafir çalışıyor. Yani kafirin çalıştığını fakat yani bugün anlatıldığı şekilde adamların çalışmadığını veyahut da bunların çoğunun uydurma olduğunu ama gerçekten iyi çalıştıklarını, Müslümanların da bu oranda iyi çalışmaları gerektiğini vurgulamak bu bir doğrudur, gerçektir. Ama bunların yaptıklarını Allah'ın e kaderinden, meşiyetinden de üste çıkarmak, oradan da üstün görmek, bu biraz nedir? Bu biraz itikada zarar verecek olan bir noktadır. Devam et ahi. Bu dördüncü esas ışığında Müslüman feth ve kendilerini tutmaları gerekir. Günah ve yapılması gerekenleri eksik olarak yerine getirilme olmadan, <gülüyor> bu gelmediğinde hesaplarını bunun ışığında gözden geçirmeleri gerekir. Bu özel yapılması vaciptir. Çünkü allah Teala şöyle buyurur. Buyur. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara kaptırsın. Belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. Belki yollarından dönerler diye andolsun onlara büyük azaptan önce dünya azabından kaptırırız. Bütün şeriatlarda bunun kesin bir esas olduğunu görmek için önceki peygamberlerin ümmetlerine bakmak yeterlidir. Allah yolunda başlarına bir şey geldiği zaman bunun işledikleri günahlar sebebiyle olduğunu anlamış. Hemen Allah Teala sipariş <gülüyor> etmişlerdir. Allah Teala şöyle duyar: peygamberin peygamberlerin yanında Rabb'e kul olmuş pek çok kimse savaşmıştır. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü yenmişler, yildönüştüler, boyun eğmemişlerdir. Allah sabrelenmeyi edenleri sever. Dedikleri ancak şuydu. Rabbimiz günahlarımızı, işimizdeki aşırılarımızı, aşırılıklarımızı bize bağışlar. Sebatımızı artır. İntikam topluluğa karşı bize yardım et. Kur'an-ı Kerim'de kısaları geçen bahçe sahipleri de bahçeleri telek olunca bunun günahları sebebiyle olduğunu anlamış ve hemen tevbe ederek Allah'a evlenmişlerdi. Ortancaları, ben size Allah'ı anmamız gerekmez mi dememiş miydim dedi. Rabbimizi tenzih ederiz. Doğrusu biz yazık etmiştik dediler. Birbirlerini yermeye başladılar. Sonra şöyle dediler. Yazıklar olsun bize. Doğrusu azını çedenlerdenlik. Belki Rabbimiz bize bundan daha iyisini verir. Doğrusu artık kaffemizden bile bittiyiz. Şimdi burada da yazar, bu esasın yani işi başkalarına yıkmanın cemaat ve fertlerin kendilerini eleştirmediklerini. Şimdi adam, mesela diyelim ki şöyle bir ortam düşünün. Siz burada bir iş yapıyorsunuz, elinize gözünüze bulaştırmışsınız işi. Fakat her konuşulduğuna ya işte ne yapalım, kafir çok iyi çalışıyor, göz açtırmıyor bize. Şimdi hiçbir zaman kendi hatanızı görmezsiniz. Çünkü sürekli... Ee, sebep nedir? Sürekli sebep kâfirin iyi çalışmasıdır. Yani sizin hiçbir şeyiniz yok, hiçbir suçunuz yok. Her üstünüze düşeni dört dörtlük yapmışsınız da, kâfir iyi çalışıyor da olmuyormuş gibi bir hava oluşur. Böyle değildir. Yani Müslümanlar şu esası etmiş bileceğiz. Size isabet eden musibetler, sizin kendi ellerinizle kazandıklarınızdan başka bir şey değildir. Yani herkes bu ayeti bilecek. Başına bir musibet geldiği zaman veya bir noktada sıkıldığı zaman veya işler istediği gibi gitmediği zaman şunu düşünerek, demek ki bir günah var ve o günah nedir? Ve o günahın e, acısını çekiyor. Yani hatta e, selef alimlerinden bir tanesi, işlemiş olduğu günahları atının e, şeyinde gördüğünü söylüyor. Hani atın e, rahat durmamasına ne diyorlar? Yani böyle atın hırçın olması var ya. İşte her neyse yani işlemiş olduğum günahları kendi atımda görürüm diyor. Atıma etkiler yani o kadar. Başka bir sefer alimi işlemiş olduğu günahların günahları eşinde gördüğünü söylüyor. Yani ne kadar Allah'a karşı isyan ettiyse eşinin de onu o, o, o derecede isyan ettiğini o derecede işte eşinin ona karşı karşı geldiğinden bahsediyor. Yani eskilere bakın adamlar atlarının hırçınlığını dahi kendi günahlarına bağlamışlar. Yani bir atın hırçınlığı, atın uysal olmamasını şimdi böyle bir insanın ee, maneviyatı nasıl olur? Bir de bizim gibi tüm suçu sürekli kendinden atan, sürekli düşmana suç bulan insanların maneviyatı nasıl olur? Kendi günahlarını hiçbir zaman ne yapmazlar? Kendi günahlarını hiçbir zaman görmezler. Bu da zaten musibetin en büyüğüdür. Yani şeytanın, insanın kendi sebep olduğu meselede İnsanın günahının önünü perdeleyip, başkasını insana suçlu göstermesi. Bu zaten musibetin en büyüğüdür. Yani musibetlerin peş peşe gelmesinin başlangıcı da bu noktadır. Ondan dolayı biz bunu ne yapacağız bileceğiz. Yani e, öz sürekli yapmamız lazım. Çünkü fert ve toplum olarak işlediğimiz günahlar, Allah'ın yardımının gelmesine engel olan e, meselelerdir. Bundan dolayı da sürekli kendimizi öz tabi tutacağız. Suçu ve günahı başkalarına atmayacağız. Kendimizde ne yapacağız? Kendi yaptığımız katalarda arayacağız. Ve burada yazar bir şey diyor yani bu tek bizim ümmetten örnek verdik diye tek bizim ümmete e, özel olan bir durum değildir. Bakın diyor geçmiş ümmetlerin durumuna. Mesela işte Ali İbrad suresindeki Nice peygamberler vardır ki onlarla beraber Rabbaniler savaşmıştır. Yani bunlar için mesela hemen Rabbimiz günahlarımızı, işimizdeki aşırıklarımızı ve bizi bağışla demelerini. Veyahut da işte e, biz örnek verelim Talut ve Calut kıssasında işte sudan içmeleri sebebiyle Allah Azze ve Celle'nin orduyu dağıtmasını mesela, orduyu aza düşürmesini. Veyahut da işte e, Talut'a ilk etapta, e, Talut'a, Calut'a ilk etapta... bizim taraftaki Talut muydu, Calut muydu? <gülüyor> talut, Talut bizim taraftaki. He. <gülüyor> Fakat ne? Fakat ne? Daha uydu, calut karşı taraf. Şimdi, ee, ilk başta Allah Azze ve Celle onlara Talut'u emir olarak gönderdiği zaman ona itaat etmemeleri, hemen ise biz mal olarak ondan daha üstünüz demeleri, orduyu zaten parçalanmasına başlangıç teşkil ediyor. Aynı şekilde buradaki bakçe sahipleri, Allah Azze ve Celle mesela, Bunlara, Bunlar fakirlere vermeyelim, babamız veriyordu biz vermeyelim diyen son cüzlerde olan bir kıssa bu. Ee, en sonunda Allah ne Bir sabah bir kalkıyorlar, bahçe kül olmuş. Yani Allah Azze ve Celle bahçeyi kül etmiş, fakirlere vermeyince gizlice gidelim bahçeyi devşirelim diyorlar. Fakirlere bir şey vermeyelim yani babalarının yaptığını yapmamak istiyorlar. Allah Azze ve Celle bahçeyi ne yapıyor? Sabah kalkıyorlar, bahçe kül olmuş. Yani hiçbir şey kalmamış bahçede. Bundan dolayı bu Allah'ın genel bir sünnetidir, genel bir kanunudur. Yani eğer ortada bir başarısızlık söz konusuysa demek ki ortada o olayla birinci dereceden alakalı olan şahıslarda bazı günahların var olduğuna bu nedir göstergedir. Ondan dolayı ne yapmak lazım? Sürekli günahı, suçu başkalarına yıkıp işte Mossad'ı CIA'yı gözümüzde ilah gibi büyütmektense veyahut da istihbaratı kendimizde biraz suç aramamız nedir? Kendimizde biraz suç aramamız daha güzeldir. Sünnete daha uygun olan budur. Burası arkadaşlar, bu okumuş olduğumuz ve biten bölüm genel olarak şunu söyleyelim. Gerçekten bir kaide olarak bütün Müslümanların ezberlemesi ve gelen nesle de yani yetişen nesli de bu kaide üzerine yetiştirmeleri lazım. Tüm meselelerinde eğer ortada bir günah, bir başarısızlık varsa bu sizin günahınız sebebiyledir deyip sürekli öz eleştiriye, sürekli işte efendim günahları tespitine ve günahlardan arınmaya ve sürekli kendini suçlu hissetmeye ve Allah'tan istemeye, Allah biz suçluyuz demeye. Yani eğer böyle bir nesil yetişirse bu Allah'ın izniyle bu birinci nokta olarak genel olarak. ikinci olarak şunu bilmemiz lazım yani bu okuduğumuz yerden. Ee, başarısızlığın genel nedeni iki tanedir dedik. Bir, Allah'la olan bağlantıların zayıf olması, şeytanların insana musallat olmasını sebebidir. Şeytanların insana musallat olması, günah işlemenin sebebidir. Bu da Allah'ın yardımının gelmesine engeldir. Bu genel şeyler, bu genel sebepler. Özel sebep deneydi Kişilerin emire itaat etmemesi. Çünkü insan emire itaat etmemesi kime itaat etmemesidir? Peygamber Aleyhisselatu vesselsselam itaat edilmesidir peygammbee ilk peygamber bunu hadiste söylüyor Bukharide Emire itaat bana itaattır. Emre itaatsizlik bana itasizliktir bana itasizlik de Allah'a itaatsizliktir diye yani ortada itaatsizliği bir zincirlemesi var Ondan dolayı ne yapmak lazım ondan dolayı özel sebebin de emre itaat etmemek olduğunu, herkesin kendi kafasına göre iş yapması olduğunu, yani Uhud'da sahabe ne diyor? Artık diyor ne de olsa zaferi kazandık. Aşağı insek ne olacak? Yani tam peygamber demişti de ama kendince ne yapıyorlar? Kendince ee, bir ortaya kendi kafalarına göre bir şey koyuyorlar ve bu bir ordunun başarılıyken başarısız olmasına ne yapıyor? Sebep oluyor. Ondan dolayı bu noktalara ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Ve bu dediğimiz istihbarat olaylarında da Onların iyi çalıştığını bilmemiz lazım. Yani onlar çalışmıyor diye çok güzel çalışıyorlar. Bizim de çok güzel çalışmamız lazım ama hiçbir zaman Allah'ın vasıflarını bu istihbaratlara, biraz teknoloji ellerinde diye Allah'ın vasıflarını bunlara vermemek lazım. Devam et Afiyet. 5. Bu yardımın gerçekleşmesi gerekirse kulun buna gayet olması için gerekli şartları sağlamaması gerekir. allah Teala şöyle buyuruyor. Şüphesiz bir kayıp kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onlarda bulunmanı değiştirmez. Bu Allah-u Teala'nın Başına gelen musibeti Allah'ın kaldırması ve nimetler vermesi için kulu öncelikle kendi durumunu çatması gerekir. Allah'a ithansızlık ve ihmalinde devam ettiği halde, e, ihmalinde cevap ettiği halde musibetlerden kurtulmayı beklemesi anlamsızdır. Yukarıda üzerinde durduğumuz dördüncü madde, Müslümanların geri kalıp, Tahfirlere karşı rezil olmalarının sebebinin zati zati, yaptı, zati yapılarından kaynaklandığını belirtir. Beşinci madde ise, başarısızlık ve yeniliğinin değişmesi için değişikliği bizzat içeriden ve Müslümanların kendilerinden başlaması gerektiğini gösterir. Tamam. Şimdi burada yazar bize neyi anlatıyor? Burada yazar, önceki maddede e, başarısızlığın sebebi neydi? Günahlardı. Şimdi bu başarısızlığın ortadan kalkması için yeni bir şey anlatacak bize. Bu da nedir? Yeni anlatacağı şey de bizim kendimizi değiştirmediğimiz müddetçe, bizim bir adım atmadığımız müddetçe Allah Azze ve Celle'nin bizi düzeltmeyeceği meselesi. Zaten bakın Allah Azze ve Celle'nin e, sürekli kul, kula bir şeyler yapabilmesi için önce kuldan bir şeyler istiyor Allah Azze ve Celle. Yani kul ortaya bir şey koyacak ki Allah Azze ve Celle onun üzerine ne yapsın? Onun üzerine bir şeyler yapsın. Bak! Allah diyor ki ben günahları çok şahfederim. Ama ne kaydıyla? İstiğfar etmek kaydıyla. İstighfarı kim eder? istihbarı kul eder. Allah diyor ki ben günah, tövbeleri çokça kabul ederim diyor. Ne kaydıyla? Kul tövbe etti, ka tövbe etmesi kaydıyla. E, tövbe kimden sadır olur? Tövbe kuldan sadır olur. Allah Azze ve Celle diyor ki bana mesela işte bir karış gelene ben bir zira gelirim. Bir zira gelene ben yürüyerek gelirim. Yürüyerek gelene ben koşarak gelirim. Bak hepsinde önce kuldan bir şeyler bekliyor. Hadisin en başında ise tamamen kulun bana yaklaşmasının en çok yaklaştığı yöntem fazlarla Yaklaşmaya devam ettiği yöntem de sünnetlerledir diyor. Yani yine kuldan Allah Azze ve Celle ne istiyor? Kuldan Allah Azze ve Celle bir hareket istiyor. Bir değişiklik istiyor, bir çaba istiyor. Böylece Allah Azze ve Celle kulu ne yapacağını? Kulu daha çok seveceğini, onun eli gözü ayağı olacağını bildiriyor. Burada da aynı şekilde yazar. Eğer içeride bir başarısızlık varsa bu bizim hatamızdan dolayıdır. Bunun değişip başarı durumuna geçebilmemiz için bu defa ne lazımdır? Bu defa bizim... Ee bir şeyler yapmamız lazımdır. Yani değişikliği fark edip, değişmemiz gerektiğini anlayıp ortaya bir şeyler koymaktır. Yoksa Allah'ın değişmez yasası nedir? اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا hatta حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِيَنْفُسِهِمْ İnsanlar kendilerini değiştirmediği müddetçe, kavimler kendini değiştirmediği müddetçe Allah onları ne yapmaz? Allah onları değiştirmez. Devam et. Allah-u Teala'nın verdiği sözün yerine gelip gelmemesi ile alakalı olarak göz önünde bulundurulması gereken beş esas bunlardır. Müslümanların da özellikle davet ve cihaz adına çalışanların bu esasları akıldan çıkarmamaları gerekir. İdn Kayyum Ruhmullah e, İlhası Tullef Nehfan isimli kitabında şöyle der. <gülüyor> Allah-u Teala dinine, taraftarlarına ve hem ilim olarak hem de amel olarak dinini yerine getiren evliyasına yardım etmeyi üzerine almıştır. Sahibi hak olduğuna inansa da batıla yardım etmeyi üzerine almamıştır. Üstünlük ve izzet de Allah'ın resullerini kendisiyle gönderdiği, kitaplarını onunla indirdiği imanın sahipleri içindir. Bu iman ise ilim, amel ve haldir. Allah-u Teala iman etmişleriniz mutlaka siz en üstünsünüzdür buyurmaktadır. Kul sahip olduğu iman devleti de üstün olur. Allah-u Teala izzet Allah'ındır, Resulünündür ve müminlerinindir. buyurmaktadır. Kişi iman ve hakikatlerin sahip olduğu oranda izzet sahibi olur. İzhep ve üstünlükten nasibini alamıyorsa ilim amel zahir ve batıl olarak itirdiği iman hakikatleri sebebiyledir. Kulu korumak da imanı oranında olur. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Buyurur. Şüphesiz Allah iman edenleri korur. Kulun savunması az olursa imanın azlığından. Olur. <gülüyor> Allah Teala'nın mümin için yeterli olması da onun imanın derecesine göre Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey Peygamber Allah sana sana tabi olan mü'minlere de yeter. Yani allah Teala sana da, sana tabi olan mü'minlere de kafidir. Onlara kafi olması, Resulü'nün tabi olmaları ve itaat etmeleri olmalıdır. İmanda ne kadar eksiklik olursa, Allahu Teala'nın kişi için yeterli olması da o kadar az olur. Bilindiği gibi ehl-i sünnet ve cemaat mezhebine göre iman artar ve eksilir. allah Teala'nın kuluna velayeti de kulun imanı iyi orantılıdır. Allahu Teala şöyle buyurur. Allah mü'minlerin velisidir ve yine Allah imanlarında velisidir bulmaktadır allah Teala'nın özel beraberliği de iman ehli içindir. Şöyle buyuruyor. Süperiniz Allah müminler ile beraberdir. İman az ve zayıf olursa Allah-u Teala'nın kula velayeti ve onunla özel bir beraberliği de imandan nasibi kadar az ve zayıf olur. Şimdi burada açıklamaya gerek duymuyoruz çünkü bir yazar önceki meseleyi sanki özetliyor. Yani Allah azze ve celle'nin mümine dost olması müminin imanı oranındadır. Allah azze ve celle'nin velayeti müminin or imanı orantısındadır. Allah'ın özel beraberliği var ya, işte Allah azze ve celle'nin müminlerle beraberliği, Allah mühsinlerle beraberdir, Allah sabredenlerle beraberdir. Ayetlerindeki beraberlik, o özel beraberlik, yardım ve destek beraberliği, Mesela o insanın imanı oranındadır. Yani Bunlar hep ne? İşte günah o. Şimdi biz diyoruz ya اَلْ اِيمَانُ يَزِيدُوا بِالْتَعَاتِ وَيَنْقُسُوا بِالْمَعْسِيَةِ İman taatlerle artar. Masiyetlerle ne yapar? Masiyetlerle azalır. Bu bizim yanımızda imanı tanımının bir parçasıydı. Öyle değil mi? E doğal olarak imanın artması yine neye bağlıdır? Günahlara azalması, imanın artması itaate. Allah'a olan, Resulüne olan itaate. Azalması neye bağlıdır? Azalması ise masiyetlere, günahlara bağlıdır. Kul günah işledikçe iman azalır. İman azaldıkça Allah'ın dostluğu, beraberliği, yardımı da bu nisbette ne olur? Bu nisbette azalır. Kul, sevap veyahut da işte ittaatları yerine getirdiği zaman iman artar. İman artmasına orantılı olarak da Allah Azze ve Celle'nin sevgisi, beraberliği, yardımı, velayeti, dostluğu bu oranda ne yapar? Bu oranda artar yani önceki anlattığımız konunun, günahların zararının başka bir versiyonuyla anlatımı. Konu aynı, biraz dikkat ederseniz. Devam et. Nasıl? Sen bölünsün, kapat. Yardım etmesi ve tam destek vermesi de ancak tam iman sahipleri içindir. allah Teala şöyle buyurur. Şüphesiz Peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünyanın hayatında hem şahitleri şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. Başka bir ayette ise şöyle buyurur. Nihayet biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. İmanı az olanın yardım ve destekler nasıl de az olur? O da ise kuruluş şahsına veya malına bir musibet gelirse veya düşmana karşı mağlup olursa bu onun vacibi terk etmesi veya haramı işlemesi sebebiyle meydana gelen günahların nedeniyledir. Bu ise imanın eksikliğindendir. Böylece Allah kafirlere iman edenler aleyhinde asla fırsat vermeyecektir. ayetini anlamaya çalışan, çalışan birçoklarının seslendirdiği problem de ortadan kalkmış olmaktadır ki bunların çoğu bu ayeti açıklarken hüccelik bakımından müminlere karşı bir fırsat vermeyecektir derler. Halbuki olay bu ayetlerde anlatılarının aynısıdır. Ancak tam iman sahiplerine karşı onlara fırsat verilmeyecektir. Ama iman zayıf olursa bu zayıflık sebebiyle müminlere karşı kafirlerin eline fırsat geçmiş olmaktadır. Allah'a itaat terk ettikleri için kendilerine karşı kafirlere yol da ve fırsat vermiş olmaktadırlar. Mümin galiptir, azizdir, desteklidir, yardım görendir. Allah ona yeter ve nerede olursa olsun, hem zahirde hem de batımda ürvanın hakikatini ve gereklerini yerine getirirse, bütün dünya üzerine toplansa bile, onun savunucusu bizzat Allah-u Teala'dır. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurur. Gevşemeyin, üzülmeyin, iman etmişseniz mutlaka siz en üstünsünüzdür. Ey iman edenler, sizler daha üstün olduğunuz halde düşman karşısında gevşemeyin ki barış işlemek zorunda kalmayasınız. Allah sizinle beraberdir. Sizin işlerinizi eksiltmeyecektir. Bu kefil olma iman ve amellerin sebebi iledir. Ki bunlar allah Teala'nın askerlerinden olan mü'minlerdir. allah Teala onları bu imanları ile korur, her zaman bu korumayı sürdürür ve asla kesmez. Kafirlerin ve münafıkların allah Teala'dan başkası için işledikleri ve Teala'nın emrine uygun olmayan amellerini <gülüyor> götürür diyecek. Tamam. Buraya kadar anlaşılmayan bir nokta var mı? Yani aynı şeyleri anlatıyor yazar. İşte imansızlığın veya günahlarla beraber imanın eksilmesinin Allah'ın yardımının gelmesine engel olduğu, itaatlerin ise Allah'ın yardımının gelmesini daha yakınlaştırdığını öğrendik. Yani bu bir kaide. Demiştik, iman tanrılırken nedir? Kaidemizi tekrarlıyoruz, iman artar, eksilir. Öyle mi? İman taatlerle artar. İman arttıkça Allah'ın dostluğu, yardımı, sevgisi de bu oranda artar. Bu da Allah'ın yardımını celbeder. İman masiyetlerle eksilir. İman eksildikçe mahsiyetlerle günahlarla, Allah'ın yardımı, sevgisi, dostluğu, beraberliği de azalır. Azaldıkça bu defa başarısızlık ne olur? Başarısızlık daha da kesinleşmiş olur. Şimdi ee, devam et efendim buradan. Yani buraya kadar aynı konu, geçen konuyla aynı, sadece daha farklı bir versiyonda sundu. Bu nedir? Bu bir kaidedir. Yani dediğimiz gibi iman artar ve eksilir kaidesini burayla baklantı, nasıl bağlantılacağımızı hepimiz öğrenmiş olduk. Devam et. İbn-i Kayyiz El cevâb Kâfi isim günahların ilahi cezası hakkında şöyle der. Cezalardan biri de kişinin günahı küçümsediği ve basit gördüğü gibi, allah Teala'nın da onu yaratılanların gönlünde sevimsiz, değersiz ve kendinden korkulmayan biri haline getirmesidir. Kul allah Teala'yı sevdiği oranda insanlar da onu severler. Allah'tan korktuğu oranda insanlar da ondan korkarlar. Allahu Teala'yı ve değerlilerini yücelttiği oranda kullar kendisini yüceltirler. Allah'ın değerlilerini çiğneyen kulun değerlilerini insanlar, insanlar nasıl çiğnemesin? Allahu Teala'yı küçümseyen ve gerektiği gibi yüceltmeyen kulu insanlar nasıl küçümsemesini, bağırlamasın. Allah'ın yasaklarını çiğnemeyi basit gören kul, insanların nazarında nasıl basit ve hor görülmesin? Şimdi <gülüyor> madde 1, yani İbn-i Kayım'ın Kâfi kitabında günahların zararlarını anlatırken, diyor ki, günahın zararlarından biri de kişi günahları basite aldığından dolayı, yani günahlar nedir? Allah'ın hadleridir, Allah'ın hudutlarıdır, öyle değil mi? Sen Allah'ın hudutlarını basite aldığın zaman, Allah'ın hudutlarını küçümsediğin zaman, Allah azze ve celle de seni küçümsemeye başlıyor. Yani seni küçümsediği zaman bu defa insanlar da ne yapıyor? İnsanlar da seni küçümsemesine ve insanların senden çekinmemesine veya insanların sana olan saygılarını yitirmesine Allah azze ve celle ne yapıyor? Sebe sebebiyet veriyor. Bakın mesela diyelim hani hatırlıyorsanız belki bunu anlatmıştık. Yani ee Allah azze ve celle bir kulunu zikrettiği zaman veyahut da Allah azze ve celle ne yapıyordu bir kul kendisini zikrettiği zaman ben onu seviyorum diyor. Öyle değil mi? Ben onu seviyorum. Sonra melekler siz de onu seveyim. Melekler diyorlar biz onu seviyoruz derken Allah ne yapıyor? Onun sevgisini insanların kalbine yerleştireceğiz diyor. Yani yeryüzüne. Tam zıddı da günahlar için geçerlidir. Allah'ın emirlerini yüceltenler, takvayla bunu yapanlar, Allah azze ve celle de onları yüceltir kendi gözünde. Kendi gözünde yücelttiği gibi insanların gözünde de yüceltir. Ama Allah'ın haramlarını veya Allah'ın hududlarını basite alan, önemsemeyen insanlar, Allah da onları önemsemez. Allah onları önemsemediği gibi bu defa ne yapar? Allah onları önemsemediği gibi bu defa onları insanların gözünde de önemsiz kılar. Bundan dolayı ne yapmak lazım? Bundan dolayı e, bunu iyi bilmek lazım. Günahın birinci zararı nedir? Günahın birinci zararı budur. Yani günahları küçümseyeni Allah Azze ve Celle de e, ne yapar? Allah Azze ve Celle de küçümser. Devam et akıyım. Allah-u Teala Kur'an'da günahları belirtirken buna işaret etmiş ve günahlarından dolayı bunları işleyenleri rezil etmiş, kalplerini öpmüş ve günahlarıyla mühürlemiş, kendisini unuttukları gibi onları unutmuş, diğerinin horladıkları gibi onları horlamış ve kendisini hesaba katmadıkları gibi allah Teala da onları hesaba katmamıştır. Bu nedenle allah Teala yarattıklarının kendisine secde ettiğini belirttiği ayette şöyle buyurur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur allah -u Teala seyze etmeyi horlayıp küçümseyerek ona seyzeyi terk edince allah Teala da onları horlamıştır. allah Teala'nın onun hor e, horlamasından sonra artık kimse onları değerli kılavarmıştır. Allah'ın emirlerini kim değerli kılavarmıştır <gülüyor> veya değerli kaldığını kim horlayacaktır? Şimdi burada da e, Allah Azze ve Celle'nin emirlerine itaat etmemek veya Allah Azze ve Celle'yi unutmanın iki tane büyük zararı var. Birinci zararı Allah'ın insana insanı unutması. Nesullah fe nesyuhun diyor Allah. Onlar Allah'ı unuttular, Allah azze ve celle de onları unuttu diyerekten. Yani bu kıyamet gününde veya dünyada Allah'ın insanı unutması demek insana değer vermemesi demektir. Bu da zaten musibetin en büyüğüdür. Yani Allah'ın insanın Allah'ı unutmasının zararlarından biri Allah'ın da insanı unutmasıdır. İkincisi Nesullah fe ensahum enfusuhum. Onlar Allah'ı unuttular, Allah onlara kendilerini unutturdu diyor Allah. Yani hani adam Allah'ı unutunca, Allah kendini adama unutturdu yani. Allah kendi nefsini demiyorlar. İnsanın kendi nefsini insana unutturdu Allah Azze ve Celle diyor. Yani insan artık kendi maslahatını, kendi faydasını, kendi zararını dahi birbirinden ayırt edemeyecek seviyeye gelir. Allah unutan insanın başına gelecek olan zarar, başına gelecek olan musibet nedir? Başına gelecek olan musibet budur. Devam et başka bir ikinci şey eski aslında orada bayağı bir sayıyor ya da parçalara bölmüş herhalde. Devam et abi. İbn Kayyim rahimehullah başka bir yerde şöyle der. Günahların cezalarından biri de nimetleri yok etmesi ve musibetleri kulun üzerine çekmesidir. Kulun getirdiği her nimet mutlaka bir günahı sevbiidir. Başına gelen her musibet mutlaka bir kötülüğün sevbiidir. Aliye Billahu aleyh şöyle der. Günah olmadan bela gelmez ve tövbe olmadan da bela gitmez. Allah Teala şöyle buyurur. Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle içerdiklerinin düzündendir. Bununla beraber Allah çoğu affeder. Bu da bir topluluk kendilerinde bulunanı değiştirinceye kadar Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmeyeceğinden dolayıdır. Allah iştendir, bilendir. Allah, kendi durumunu değiştirmedikçe kula verdiği bir nimeti değiştirmeyeceğini bildirmiştir. Allah'a olan itaatini, masiyete, şükrünü küfre, razı olmasının sebeplerini kızdıracak sebeplere değiştirirse, tam bir karşılık olarak Allah-u Teala da kula verdiklerini değiştirir. Allah bunları haksızlık yapmaz. Kul, masiyeti itaatle değiştirirse Allah da ceza ve mükafatı izzete çevirir. Şüphesiz bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onlarda bunların değiştirmez. Allah bir topluluğu küfür delili mi artık onun için geri çevirilmediği bir şey yoktur. Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur. i̇bn kayyim Kayyum'in bu açıklamaları direttiğimiz beş esası en açık biçimde ortaya koymaktadır. 5 esas, esası, Allah'ın izniyle böyle açıkladıktan sonra Müslümanlar olarak bizler acaba ne durumdayız diye sorabiliriz. Tam burada duralım. Şimdi yazların bu anlattıkları yine işte İbn-i e, günahların e, Allah'ın müminlere verdiği nimeti elinden aldılar. Şimdi İbn-i Kayyım iki tane sebep saydı bize. İki sebep getirdi günahların zararı olarak. i̇bn Kaym'dan Kayyım'dan iki tane zarar saydı bize. Bir, İnsan Allah'ın günahlarına hakir gördüğü için Allah da onu hakir görür ve insanlara hakir gösterir dedi. Bu birinci madde. Bunun konumuzla bağlantısı nedir? Yani insan, Allah, insanın, Allah hakir, insanın günahları küçük görmesi ve Allah'ın da insanı küçük görüp insanların gözünde küçük düşürmesi. insandaki heybetin, insanları korkutan o heybetin gitmesi ve artık düşmanı Müslümanlardan korkmaması demektir. Yani bizim konumuzla bağlantısı budur. İki, nimet elden gider demişti. Nimet nedir Allah'ın nimeti? Allah bu iman imanla beraber iman edenleri üstün kılacağını söylemiştir. Günahlar nedir? Günah, günahlar bu nimetin gitmesine, Allah'ın dostluğunun ve yardımının gitmesine nedir? Sebebiyet verir. Yani bizim konumuzla bağlantısı da nedir? Budur. Daha sonra yazar e, bunları anlattıktan sonra işte İslam ümmetinin ne durumda olduğundan bahsediyor. En büyük servetler, en büyük zenginlikler, en büyük işte stratejik geçitler İslam ümmetinin elinde olmasına rağmen işte Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de lanetlediği, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de size eziyetten başka bir şey veremezler dediği, Yahudilerin, onlar gibi sapıtmış olan Hristiyanların, Müslümanların başına musallat olduğunu söylüyor. Aynı şekilde kafir mürtetlerin Müslümanlara yönetici olduğunu, yani bugün bizi yönetenler için. Ve bunların Müslümanları istedikleri gibi ezdiklerini, erkeklerini öldürdüklerini zindanlara doldurduklarından bahsediyor. Yani burada yazar ne diyor? Burada anlayacağımız nedir? Demek ki bizim üzerimizde bulunduğumuz hal, gerçekten günah ve masiyet halidir. Yani bizim içerisinde bulunduğumuz ve üzerinde bulunduğumuz hal Allah'ın kesin ve mutlak bir vaadi vardır. O da Allah'ın müminlere yardım edeceği, onları izzetli kılacağı, izzetin Allah'ın ve Rasulünün müminlere ait olduğuna dairdir. Eğer bu izzet müminlerde değilse, kafirlerin elindeyse ve müminler eziliyorlarsa bu demektir ki Allah'ın sözünde bir problem olmaz. Allah sözünden geri dönmez. Müminlerde bir sorun var. Bu da diğer ayetleri ele aldığımız zaman Demek ki müminlerin kendi elleriyle yapmış oldukları bazı hatalar vardır. Bunlar da nedir? Allah'ın mü müminlere yardımının gelmesine engeldir. Bunun içinde ne yapmak lazım? Hem topluluk olarak hem fert olarak insanın üzerine düşmesi, düşeni yerine getirmesi lazım. Yani en azından grup olarak mahsiyetleri en aza veya hiçe düşürmeye çalışaraktan Allah Azze ve Celle'nin yardımını ne yapmak lazım? Allah Azze ve Celle'nin yardımını ee, celbetmeye çalışmak lazım. Yoksa başka türlü de <gülüyor> bu iş olmaz. Vahre davanın alhamdulillah Rabb alame.